Selamünaleyküm. Aleyküm, hayırlı sabahlar sevgili kardeşim. Bugün e, Kur'an-ı Kerim'deki dua üzerine birkaç ayet kelime kerime e, ve hadis-i şeriflerden mütevellit e, bir sohbet yapalım. Sabah hem dua etmiş oluruz arada hem de e, Kur'an-ı Kerim'de geçen e, hadis-i şerifte geçen e, dua e, ayetlerini, hadis-i şerifleri e, hatırlamış. Onunla tevessül edelim dua olarak. Ayılara vesile olur inşallah. Sevgili Kardeşim, Süreyi Bakara 186, Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Es-Sübillah, Ve <gülüyor> izâ se'eleke ibadî anni fe inni qarîbun ucibü davet eddâ'i zâ de'ân sadakallahu lazim. Kullarım sana beni soracak olurlarsa, sorarlarsa de ki ben muhakkak onlara yakınım. Bana dua eden e, dua edince onun duasına hemen icabet ederim. Bu ayet-i öncelikle duadaki bu yakınlığı hissetmemizi istiyor Cenab-ı Hak. Yani dua ettim, Allah beni duydu mu? Dua ettim, Allah bana cevap verecek mi, veriyor mu filan. Böyle bir uzak mesafe e, yerine Allah'ın e, e, bize dua ederken e, ve biz dua ederken ya da biz onu düşünürken, ona yalvarırken bizimle beraber olduğumuzu e, düşünmemizi istiyor. Bu aslında çok güzel bir şey. Evet. Yani çok Allah tarafından bu yakınlığın bize olduğunu bilmek çok güzel bir duygudur. Ve bu duyguyla Allah'a dua etmek lazım. İkinci ayet-i kerime, yani Ali İmran 38'de Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Bismillah. Hünalike daa Zekeriya Rabbe. Burada, da orada Zekeriya Rabbisine dua etti. قَالَ Rabbim هَبْلِي مِنْ لَدُنْكَ زُرِّيَّتَنْ Allah'ım bana kendi ilminden, kendi ledün aleminden güzel bir tayyip, bir evlat nasip eyle. semi سَمِيُ dua Sen duayı muhakkak işitirsin. Muhakkak işiten Rabbim. Ee, bana bir evlat ver. Aslında... E, bunu orada burada değişik yerlerde dile getirmiş olan Zekeriya Resul'ün bir türlü Allah'a elle açıp efendim yalvarma aklına gelmediğini söylerler. Zekeriya Resul daha sonra o kendilerinin e, münzevi hayatı çekildiği anda diyor ki Allah'tan isteyeyim diyor. İnşallah Rabbim verir. Efendim her isteğim ondan istiyorum. Neden bir evlat istiyorum? Belki de evlat istemek bana biraz e, ayıp mı olur? Allah Allah'tan evlat istemek diye böyle düşünmüş de olabilir. E, bu açıdan e, ve bunun da bu ayet de zikrettiğine göre demek bir insan dünyevi şeyler de Allah'tan isteyebilir. Her istediğimiz şeyin uhrevi olması e, elbette çok güzeldir ama efendim, dünyevilik bir şeyler istemek de ahiret amacıyla, burada ne diyor, hayırlı evladı tayyip bana ver deyince, bu da caiz olduğunu ne yapıyoruz, anlıyoruz. Demek ki birçok arkadaşlarımız, vatan için, millet için, evlat hayırlı olmasını, efendim, ve dünyevi gibi görünen birçok isteklerin caiz olduğunu anlıyoruz. Biraz sonraki okuyacağımız ayet-i kerimede yani üçüncü olarak okuyacağımız ayet-i kerime Araf 55. Orada Rabbimiz e, estanzübillah şöyle buyuruyor ve lillâhil esmâ ul husnâ Allah'ın güzel isimleri vardır. Onunla Allah'a dua ediniz. E, Allah'ın güzel isimlerinin olduğunu birçok ayet-i kerimede ee, görüyoruz. Ancak onunla dua et edin şeklinde bu ayet-i de birkaç yerde benzeri geçmektedir. Ee, burada ne diyor Cenab-ı Hak? Bize dua et, ediş şeklini ve ne, na, nasıl, ne, e, nelerle yalvarmamızı öğretiyor. Hani bir anne babanın yavrusuna bir şey öğrettiği gibi. Yukarıdan beri dikkat edilirse hep bir yakınlıktan bahsediyoruz. Bu Mücessem bir örnek verecek olursak, anne baba ilişkisinin tabii çok üstünde, çok üstünde bir yakınlığın, efendim, daha ötesinde bir yakınlık e ve de öğretiyor. Yani diyor ki, sizin duanızı e bu şekilde ben karşılıyorum. Karşınızda böyle bir Rabbiniz var ve çekinmeyin, dua edin. Dua ederken de şunları, şunları, şunları, şunları hatırlayın, o Rabbiniz sizi yalnız bırakmaz duanızı geri çevirmez olduğuna inanın. Siz yeter ki dua edin. Ve lillahil husna onun da güzel isimleri vardır. 99 isimde. Ya Rabbi sen Rahman'sın, sen Rahim'sin, sen Şafi'sin, sen e, Vahab'sın, karşılıksız verensin, meccanen yaratan verensin. Dolayısıyla Allah'ın Hannan ismi, Mennan ismi, Deyyan ismi işte borçlular için e, mal, mülk, dünyevi istekte ol, olmak için Allah'ın e, demek ki ayrı ayrı kapıları var. Dilek kapıları, o kapılara efendim bu isimlerle anahtarı bunlar. Bunlarla e, dua etmek lazım olduğunu ayet-i kerime de bize öğretiyor. Tabii ki işin detayına inince biraz araştırmak, biraz sormak, biraz kitap araştırmak, biraz hadise bakmak gerekiyor. Bu açıdan detaylarda biraz sonra daha açık ve net bir şekilde hangi hadis-i şerifler e, i̇zah edilmişse, oralardan da araştırmak gerekiyor sevgili kardeşim. Sonra okuyacağımız ayet-i kerime, Evet, Araf 55 ve 180'de de yine e, e, Allah'ın güzel isimleri var. Onunla Allah'a dua edin ayetleri var. E, beşinci olarak, Meryem 48'de Rabbimiz şöyle buyuruyor, es ve ve ma tedaun min ve duu rabbi asa an la bi duai rabbi shaqiyya evet sizi ve Allah'tan başka taptıklarınızı bırakıp size bırakıyorum çekiliyorum yani siz ne haliniz varsa görünüz ya bu yanlışta madem ki dönmüyorsunuz rabbime dua ediyorum peygamber böyle dua ediyor Umulur ki Rabbime dua sayesinde sizin gibi bedbaht insan olmam. Bu ayet-i baktığımızda peygamberin e, insanlara efendim e, konuşması söz konusu yani insanlardan bazıları vardı ki ne kadar anlatsan <gülüyor> ne kadar konuşsan, izah etsen Allah'ın birliğini ve yakınlığını onlara anlatmaya çalışsan anlatamazsın. Bir müddet sonra peygamberler de insandır. E, vazgeçiyorlar. Sonra diyor ki, ben Rabbime dönüyorum. Sizin gibi olmamak için ve sizin bu davranışınızın şerrinden korunmak için diye. Burada da anlaşılıyor ki insanlar bir yerde artık e, bir şeyler ters gitmeye başlayınca o insanlardan, o davranışlardan uzak kalmak için istiaze duası yapılabiliyor. E, ve buradan yine anlaşılıyor ki bazı yerlerde şerden şerlerden kaçınmak için e, o zet hayatının caiz olduğunu anlıyoruz. Efendim e, tabii ki şer bizatihi şer olduğu zaman ondan kaçmak caizdir. Ama eğer ki orada bir umut varsa o şerlerin düzelme ihtimali varsa oradan kaçmak caiz değildir. Daha sonra okuyacağımız ayet kereme yani 6. Nemil suresi ayet 62'de Cenabı Hak şöyle buyuruyor. Efermen yucibul muddarra izadaahu ve yekşifus su'a ve yecalukum hulefa'l ard e ilahun ma allahi qalilamma tezekkurun. Evet. Yoksa bunu almışan kendisine dua ve iltica ettiği zaman icabet eden, fenalıyı gideren sizi yeryüzünün hükümdarları yapan, kılan başka biri mi var? Allah ile beraber bir başka tanrıya mı bel bağladınız, inandınız? Siz ne az, ne kıt düşünen insanlarsınız, varlıklarsınız, diye Cenab-ı Hak açıklıyor. Çoğu insanlar bazı sistemleri ilahlaştırmak, putlaştırma seviyesine çıkardığı zaman gerek cumhuriyeti, gerek işte kapitalizmi, gerek şunu bunu bunların her hepsi bu ayete muhatap olur. Yani gerek insan, gerek ideolojiler efendim tanrısal boyuta, ilahlaştırma boyutuna çıkarıldığı andan itibaren hatırlayın ki bu ayet-i muhatapsınız. Allah'ın birliğine Allah'ın var ve bir oluşuna aykırılık teşkil eden onun mülkünde bir başkasının yetkisini bir başkasının gücünü kabullenmiş olmak tevhide aykırı olduğunu anlamış oluyoruz. Onun için bundan uzak durmak lazım. Elbette bazı sistemler lazımdır, uygulanır ama tanrısal güç, güce tanrı ve ilah gücü ilahlaştırmak Yasaktır. Güç kullanılır, güce kullandırılmaz. Güç seni kullanmaya başladığı andan itibaren sen o gücün e, kulu olursun. Güç ise aramızda adil bir şekilde kullanıldığı zaman böyle bir tehlikeler söz konusu olmaz. Gücü elinde, başkasına zulüm aleti olarak kullananlar sonra ilah olma iddiasına kadar bu işi götürürler. Hem bu güce tapanlar, hem bu gücü zulüm aleti olarak kullananlar, Allah'ın yolundan ve doğru yoldan, adaletten sapmış insanlardır. Allah bunların şerrinden ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin sevgili kardeşlerim. Daha sonra, Rum Suresi ayet 33'te Cenab-ı Hak, iza مَسَّ الْاِنْسَانَ دُرٌ دَعَوْ Rabbühum munibine ileyhi sünne iza ezakuhum minhu rahmeten iza fariqun minhum bi rabbihim yuşrikun İnsanlara bir zarar isabet etti mi ve iza messa'l insane zurrun Bir başına bela sıkıntı geldiği zaman genellikle kadınlarda eee hamile falan kaldığı zaman iş zor hemen Örtülmeye başlarlar. Biliyorlar nerede olduğunu, doğru, ne nasıl olduğunu. Namaz kılmaya falan başlarlar. Dâv rabbehum munibîne ileyhi. Zannedersiniz ki adam tam sapasağlam bir Müslüman. Tüm izâ ezâkahum minhu rahmeten. Sonra onlara kendi canibinden bir rahmet tattırılmaya başlayınca hemen o rahmeti kendinden bilirler. E, hak ettiğini ve kendisinin buna layık olduğunu düşünmeye başlarlar. Sonra da bu nankörlüğün neticesinde Allah'ın gücüne alay etmeye, diğer varlıkların gücüne tapmaya başlarlar. Hep bu tarihimizde söz konusu olmuştur. Başımıza bela geldiğinde dindar olmaya başlarız. Efendim istiklal harp, harpleri söz konusu olup dış mihrakların efendim tasallutu falan olduğu zaman zulme karşı birleşir, mütedeyyin oluruz. İş işten geçtikten sonra da herkes yoluna. İşte böyle bir anlayış insanın e, insan olması hasebiyle acziyetinin gereğidir. Yoksa yüksek seviye değil alçalmaktır. İnsanın aciz, acziyetine yüksek seviye demek hamakatlıktan başka bir anlam taşımaz. Sekizinci ayet olarak Mü'min suresi ayet 60'ta Ve kâle rabbukum üd'ûni Rabbiniz dedi ki bana dua edin ben de kabul edeyim. Yani bir davet var burada. Dua edin. Bana dua edin ben de kabul edeyim. Demek ki Rabbim bize dua etmeyi, etmemizi istiyorsun. Bizde eksiklik çok, noksanlık çok. Bunları tamamlamak için diye Dua etmeye yüzümüz var. Yoksa günahlarımıza, hatalarımıza bakarak aslında sana açacak ne el, yalvaracak ve kalp bir niyaz edecek dil var. Ama bu bizim e, hareket noktamız. Allah'ın bize dua edin, kabul edeyim. Benden ümit kesmeyin. Ayetlerini okuduğumuz zaman hemen dua ed, edesimiz gelir. Cine sure's ayet 20'de de yine Cenabı Hak "Kul innama adu rabbi ve la ushriku bihi ahada." Dua bazı mühim şeyler olduğunu ve bunu da bu ayet-i dikkat etmek lazım. Diki ki Habibim ben ancak Rabbime dua ederim, ediyorum. Ona hiçbirini de asla ortak koşmam. Ee, bu ayet-i kerimede de Allah'ın gücünü e, ve hakkını teslim etmek. Onu asla bir başkasıyla paylaşmamak. Duada da diğer zamanlarda da olduğu gibi hele hele duada asla ve asla efendim Allah'ın e, bulunduğu vahdaniyet ve uluhiyet, rububiyet makamlarında ve tevhid makamlarında bir başkasına güç atfederek dua etmemek. Tevessül caiz ise de tevessülü duanın merkezine oturtmak yanlıştır. Tevessül yan sebeplerdir. Sebepleri ilahlaştıran insanlarda genellikle duanın merkezine tevessül oturtturulur ve o zaman şirk anlamı çıkar. Yunus suresi ait onda da Vâkir davahum en ilhamdülillahi Rabbi <gülüyor> ala mim. Duacının sonunda e, Allah'a hamd etmek anlamı çıkar ve bu itibarla da hamd etmek lazım. Çünkü dua da aynı zamanda bir ibadettir ve ibadetin övgü kısmı daha fazla olan bir duadır. Dolayısıyla onların davasının sonu. Duası, yalvarışı, çabalaması, gayretlerinin sonu. En ilhamdülillahi rabbil alemin. Hamd alemlerin Rabbi nedir? Bu söz olur, bu amaç edinir. Müminler demek ki dua ettiği zaman, duası bittiği zaman Allah'a hamd ile bitirmesi gerekiyor. Ve bütün çaba ve gayreti, dünyadaki bütün gayretlerinin, cihadın, mücadelenin, işte ilmin, amelin, ihlasın hepsinin Sonu hant ile bitmelidir. Bu zirve makamdır. Onun için e, zirve makamda olan bir peygambere Muhammed ismi verilmiştir. İnsanlardan en zirvede olan bir makamda olan bir peygamberin ismi boşuna Muhammed değildir. Allah'a ibadetin, teslimiyetin, aşkın, sevginin, muhabbetin en doruk noktasındaki olan bir insan demektir Muhammed. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Dua o huve ibadet. Duanın kendisi de bir başlığı başına ibadettir buyuruyor. Kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istahibul cevami'a mined dua ve ed o Allah'ın Resulü çok uzun uzun dua değil onun yerine cevami kelim olan duaları severdi, yapardı. Yani geneli bütünü Kapsayan dualar. Dolayısıyla çok zaruret olmadıkça nefsine yönelik, kendi etrafına yönelik dualar, veya daha çok detaylı dualar yerine, bütün insanlığı büyük bir grubu diğer insanları da öne alan bir dua ve bunlar için seçilmiş kelimeler ve böyle dua ederdi bunu, bunu müstehaptır diyor. Dua muhl İslam, dua İslam ibadetin pardon, muhl ibadet, ibadetin özüdür. Dua ibadetin özüdür. Yukarıdaki okuduğumuz birinci hadis -i şerif, da Ebu Dawud'da, ikincisi de Ebu Dawud'da, üçüncüsü Tukfatül Ahvazi'de geçen hadis şerifler rivayetlerdir. Leys şeyin ekrame, Allah min dua, dua'dan daha mükerrem Allah'ın yanında bir şey yoktur. Allah dua eden insanın duasını resimle, sözle, özle, amelle, ihlasla birlikte bir yere hemen e, beyne e, arşivliyor ve orada istediği zaman onu işte falan kulum şöyle dua etmişti. İşte siz de onun gibi dua edin diye hatırlayın. Bazen bu, bu babdan olarak Kur'an-ı Kerim'de Nasuh'un tevbesi örnek gösterilir. ليس شيء مكرم على الله من دعاء. Duadan daha mukerrem Allah'a bir şey yoktur diye okudum. La <gülüyor> ta'cizu fi'd-du'a fe'innahu lan yehlike ma du'a ahadun. Dua etmekte aciziyetlik, tembellik göstermeyin. Çünkü dua ile kimse helak olmamıştır. Evet sevgili kardeşim. اَدْدُعَا يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ فَاَلَيْكُمْ اِبَادَ اللّٰهِ Bir dua. Dua inen felaketlere de inmemiş belalara da, musibetlere de fayda verir. Allah'ın kulları siz dua etmeye devam ediniz. Bazı du belalar var, inmemiş, gelecekti, olabilir, gelebilir bu dualar, onları da gitmesine, onların da efendim gelecek olursa sabır sabırla karşılanmasına Allah'a tevekkül'e sebep olacağı için faydalıdır. Evet, sevgili kardeşim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, tabi birçok hadis-i şerifler var ama bunun arasında bir kısmını bugün zikredelim. Daha sonraki derste de yine devam ederiz. Ed-dua silahul mu'minin, müminlerin silahı duadır. Ve imadü din, dinin direğidir. Ve nuru semavatü vel ard, yerin ve güğün nurudur, dua. Terhib ve terhibde geçen bir hadis-i şeriftir. La yuradul kada ille du'a ve la yezidu fil umur illel bir. Kazayı ancak dua etmek geri çevirir. Ömrü iyilik yapmaktan başka uzatacak sebep de yoktur. Bu rivayette de yine önceden anlattığımız gibi e, tamamen kaza olmuş şeyi geri çevirmek değil, olmadan önceki bir durumla ilgilidir. ve onun üzerimizde kaza veyahut da kaderin üzerimizde hayırla geçmesi, neticenin hayırlı bitmesiyle ilgili aynı zamanda da duaya teşvik olan bir hadis-i şeriftir. Bir başka hadis-i şerifte kim duasının kabul olunmasını, gam ve kederinin açılıp dağılmasını dilersin, darlık çekene karşı elini açsın, dua etsin. Dalık çeken insan için bir insanın bir başkasının da o kimseye dua etmesi güzel bir şeydir. Kim noksanlıktan münezzeh bulunan Allah'a dua etmezse Allah da ona gadab eder. Demek ki Allah'a daraldığı zaman dua etmeyen insan Allah'ın gadabını mucip bir iş yapmış demektir. Kur'an-ı Kerim'de e, birçok ayet-i kerime, hadis-i şeriflerde e, tevessül edilmiştir. Ayet-i kerimesinde de olduğu gibi e, tevessül etmek üzerine gerek cihadı, gerekse cenneti, gerekse Kur'an-ı Kerim'in sürelerini tevessül etme ile ilgili Rabbimiz ayet-i kerimede iptika edin diyor. Buna sarılı. Cene, yani mücadele zorlaştığı zaman insanın cenneti düşünmesi güzel bir şeydir. Mücadele zorlaştığı zaman Kur'an'ı düşünmesi güzel bir şeydir. Onun ayetleriyle teveccüh etmesi güzel bir şeydir. Onun için bu ayet-kerimeye bakın şey hadis-i bakın buyurun. İbn Mace'de geçen bir hadis-i şerifte İsmi'llahil Azam ellediği izâ du'ye bihi ecâbe fi suret-telas. Fi suret-telas. el baqara ve Ali İmran ve ta Evet onunla dua edildiği zaman kabul olunacak ismi azam üç surede bulunmaktadır diyor. Bakara, Alimran, Taha süreleri. Bu daha nerede, nasıl, ne şekilde demeyin. Siz o sureleri tüm okuyun. Orada ismi azam sırrına sahip ayetler var. Onunla dua edin diyor. Demek ki Bakara, Alimran ve Taha süreleri dünyevi sıkıntılarımızda tevessül edilmesi gereken ve okunması gereken efendim sürülerdendir. Onun için çoğu zaman daraldığımız zaman birbirimize sorarız. İşte ne okusam, ne yapsam falan. Yine başka bir hadis şerfde İsa, "Qalel Abdu, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rab, Qale Allahu Teala lebeik abdi sel taot." Evet. Kul Allah'a elvar, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi dediğinde Allah da ona der ki buyur kulum, buyur ne diyorsun? Söyle, iste, vereyim der. Çok güzel bir şey. Efendim. Evet. Dua derken samimi olmak Allah'a yakınlığı e, ve takvayı ee, öne çıkarmak gerekir. İmanın yakini noktası, e, yakini derecesine yükselmesi o duanın kabulüne vesiledir. Udallahu ve entum muqinoen <gülüyor> bil icabe. Allah'ın e, icabet edeceğine yakini inançla dua ediniz diyor. Ve lemu enne Allah la istecibu du'a min kalbin gafilin lahin. Çünkü Allah kalpten gelmeyen, gafil duaları kabul etmez. Kalpten gelmiyor, samimiyet yok, ihlaslı değil. Gafil kalpten gelen duayı Allah kabul etmez. Çünkü ne dediğini biliyor, ne de düşündüğüyle söylediği birbirine uyuyor. Bu şekilde yapılan duaları Allah kabul etmez. Duada inşaallah kullanmayı doğru görmüyor. Hadi şerhti. Neden? Çünkü duada şüphe, duada istekte şüphe ve iradenin olmaması, imanın şüpheli görünmüş olması ifadesini çağrıştırıyor. Bu açıdan bunu kullanmamak lazım. Biznillah yerine burada kullanmak lazım diyor. La yuqulunna ahadukum Allahumma fi li inshate. Dilersen beni affet. Burada istek yok. Yani Allah'a bırakıyorsun. Ne diyeceksin? Allah'ım beni affet. Beni affet. Çünkü orada bir günah var. Bir ayıp var. Yani bu aynı zamanda bir ayıbın örtülmesini istemiyorsun. Ben yaptım. Sen temizleder gibi oluyor. Onun için de evinizin bir tarafında birisi gelmiş bir ayıp yapmış. Bir suç işlemiş. İstersen affet. Git kendini temizleder gibi. Ben yaptım, sen temizdin. Orada kelime bu manaya geldiği için halbuki inşallah başka yerinde olursa güzeldir. Ama burada doğru değil. Allahümmer <gülüyor> hamni inşite Dilersen de affet. Yine olmuyor. liyazimel mes'eleti fe innehu la mukrihe Evet. Biriniz ya Allah dilerse beni yargıla, Ya Allah dilersen beni esirgede diye dua etmesin. İstem, istemeye baksın. İstenmeyen bir dua, kabulü istenmeyen bir dua kabul olmaz. Çünkü onu Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur ki sen zorlayacaksın. Yani bu duayla Allah'ı zorlamaya çalışıyoruz. Demek ki çoğu insanlar cümleyi böyle yanlış kurarlarsa dua eder ki dua kabul olacağı yerde reddedilir. Davetünü fissir Tadilü sebene daveten fil alaniye. Elbette cemaat halinde toplanmış milyonlar insan, onların yanında dua etmek güzeldir çünkü nice kalpler orada amin diyecek. Ancak tek başına kimse yokken dua edebilmek değer bakımından, güç bakımından, samiyet bakımından daha sağlamdır. Gizli yapılan, kimse yokken yapılan dua daha tesirlidir. Kale Ebu Musa'l-Eş'ari. Ebu Musa'l-Eş'ari bu konuda dedik diyor. Da'an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dua ederdi. Sümme rafa'a yedeyhi ellerini kaldırırdı. Ve raitü beyazı ıbtayhi. O derece ellerini duada, dua ederken kaldırırdı ki koltuk altlarının beyazlıklarını gördüm diyor. Demek ki duadaki samimiyet ölçüsü bazen ellerin e, yukarı kaldırmasıyla da anlaşılabilir. Çünkü insanoğlu çok darda kaldığı zaman vücuduyla, gözüyle, elleriyle hareket ederek onu o isteğini yüksek seviyede gösterir. Bu açıdan Efendimiz sallallahu aleyhi bu rivayette e, elini o kadar yukarı kaldırmış ki koltuğunun altını Ebu Musa'nın Hazretleri de o gün genç yanlarında, onun talebelerinde görüyor. Burada anlaşılan aynı zamanda e, fıtri bir tanı, tanıtım olarak da düşündüğümüzde ellerin birleştirilerek e, açılma tarzı değil. Bu eller açık olarak göğe doğru kaldırılıp koltuk altının görülme durumunu anlatıyor. Dolayısıyla bir soruya da cevap veriyor. Yani el tutulurken birleştirilecek mi yoksa açık mı olacak? Duada ellerin içinin göğe kaldırılması hususu da yine sünnettir izael cumullah fesaluhu bi butunih kufikum ve la tesaluhu bi Allah'tan bir şey isteyeceğinizde avuçlarınızın işleriyle dua ederek isteyin. Ellerinizin sırtıyla dua ederek istemeyin. Davut Ebu Davud'da ancak sadece yağmur duasında uygun bulmuşlardır. Duadan hemen sonra mesedilmesi konusunda da bir hadis-i şerif vardır. Yani izadea farfayedihi mesahvijehi buyediihi. Bazıları böyle bir hadis yok zannederler. zan ile konuşan çoğu insanlar. Oysa ki Ebu Dawud'te geçen bu hadis şerifte Duan arkasında ellerimizi efendim vücudumuza mesetmek, dokundurmak, onu duanı istek varsın bütün vücudumuza yaymak için. Yine başka bir hadis şerifte de bu zikredilir. Sevgili kardeşim, birçok arkadaşlar Dua üzerine tabii ki konuşur, konuşurlar ve konuşuruz. Ama Duanın şartları, dua ile ilgili bilinmesi gerekenler hakkında inşallah önümüzdeki günlerde de bu konuya devam edelim. Kimlerin duası kabul olur? Selâsû davâtin müstecâbetün lâ şekke fîhine Üç kişinin duası kabul olur. Şüphe yoktur diyor. Davetül valid ve davetül misafir ve davetül mazlum. Mazlumun duası müsafirin duası ve anne babanın evladına yaptığı dua. Bunda şüphe etmeyin. Yani bu muhakkak kabul olur. Bundan çekinin. Eğer dua halinde dua olursa dikkat etmek lazım. Yine başka bir rivayette bu Ebu Davud'de geçen bir hadis-i şerifti. Başka bir rivayette de Feyzül Kadir'de Selâsetun lâ turaddü davetuhum Üç e, insanın duası kabul olur, olmaz. El-İmamül Adil Adaletli Devlet Başkanı Vessâimû hîne yuftıru İftar ettiğinde oruçlu davetül mazzum zulme uğramışın duası yerfahu'llahu taala feukal ra'am ve tuftahu leha abwabus samaa evet bulutlar ütesini, Allah onun duasının kapısını açar ve gökyüzündeki bütün kapılar o duaya açık kalır ve yekulu rabb tebarake ve ve azzeti. evet izzetim hakkı için Allah ona yönelir der ki, le ân soru, le neke, bir zaman geçse bile bunun duasını efendim elbette kabul eder. Yani az bir zaman içerisinde demektir. Demek ki bazı dualar e, özel bir anlam taşıyor, onlara öncelik tanlıyor olduğunu bilmek lazım sevgili kardeşim. Ayşe radıyallahu anh'a annemizden yapılan bir rivayette e, özel dua şekillerini anlatırken kâne iza evâ ila firâşihi külle leyletin cema'a kefehi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatağına gideceği zaman her gece yatağına gideceği zaman elini duada ayırmaz birleştirir. Demek ki buradan da şu ki diğer zamanlarda o ellerini çok yüksek kaldırıp e, yükseğe kaldırıp koltun altını göreceğe kadar ki durumlarda eller birleştirilmediğinde anlıyoruz ama çok özel dua yapacağı zaman ay e, Efendim kendi odasını çekilir tek başına kaldığı zaman böyle dua ederdi ne yapardı cema kefeyi ellerin avuçlarını birleştirirdi Onun için açık mı dua yapılacak yoksa eller birleştirerek mi dua edecek edilecek bunun hangisi doğru? İlla birisi doğru değil Efendimiz Aleyhisselam her ikisine de rivayeti var. Buradaki anlamı farkı nuansı yakalamak lazım. Her ikisini de yapmak lazım. Ama birileri kendilerini cemaati için veya şu veya bu amaçla bir belir e, e, şifre ya da belir e, belirti farklılık için yapıyorsa burada sevap kazanamaz. Çünkü o zaman fitne manası çıkar. Öyle değil. Bütün Müslümanlar hem ellerini istediği zaman birleştirecek hem de ayrı tutabilir. Onun yeri vardı. Toplum içerisinde efendim topluma karşı, toplum içerisinde yalvarırken, yakarken elin açık ve göğe yüksek bir şekilde kalkması mutebe. Ama tek başına dualarda Allah'a tazarru ve e, yalvarış korku ifadesi Ümit ifadesi tek başına yapılan duada elleri çok fazla kaldırmaya yok. Ve birleştirerek fakir, miskin bir ifade tarzına daha uygundur. Muhtaçlığı ifade eden tarza daha uygundur tek başına kaldığın zaman. Sümme nefese fîhime fekharâ fîhime kulhü vallâhum Evet. Sonra e, ellerini üfürürdü. Orada, "Kullu Allah ahd okurdu" ve "Vekul ânzib Rabbî falak" "Kullânzib Rabbî falak okurdu" ve "Vekul ânzib Rabbî bunu okurdu, bunu durabildi nafs. Yani mağzetin ve iklas okudu. Sırmayımsahbihim a mestataa min cessedihin. Bunlar okuduktan sonra da bütün cicedini üfürdükten sonra e, sıvazlardı. Yap de o bihima ala rasihi ve vecihi, kafasından, yüzünden başlar, kafasından aşağı yüzünden, sonra da ayaklarına kadar bütün cesedini, mübarek cesedini mesederdı. Bunu üç defa yapardı diyor. Bu geçiyor bu hadis Avuç işlerinin semaya dönük olması, parmakların kıble istikametine çevrilmesi, duanın edep cümlesinden, ellerin açık tutulması da birbirine birleştirilmemesi, caizse de kapalı tutulması, tevazua daha uygun görüldüğünü ve özel bir dua şekli olduğunu görüyoruz bazı Badişerif'te. Bazı kitaplarında bunu tazarru haline daha uygun olduğunu söylerler. Ama bunu bir cemaatin şifresi haline getirmiş olmak bir tattır Çünkü o cemaatinde öbür sünneti e, tahkir edip ya da onu tamamen arka plana atması yanlıştır. Her ikisinde yapmış olma durumunda sünneti yaparız. Efendim bu unutulmuş bir sünnettir. Biz bunu ihya ediyoruz. Tamam, güzel. Ama birkaç defada öbürünü de yap, yapman lazım. İhya demek, onu bir cemaatin şifrelemek için kullanmak demek farklı şeyler. Burada kendimize dürüst olmamız lazım. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselamın e, dua örneklerinden birçok örnekler var ama tabi hepsini bir sohbette anlatma imkanımız yok. Duanın sonunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme aile ehli Beytine, sahabeye Hulefe-i Raşidine, salatu selam ve dualarla anarak bitirmek lazım sevgili kardeşlerim. İnşallah duanın fazileti, duanın yapılış şekli, duadaki özellikler, dikkat edilmesi gerekenler itibarıyla böylece bir sohbette beraber olduk. Allah'ın selamı, bereketi, sevgi ve muhabbeti bütün Müslümanlar üzerine olsun sevgili kardeşlerim. Allah Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Vatanımızı, dinimizi, milletimizi, her türlü istila, işgal, her türlü fitne ve fesat ve bunların işbirlikçilerin şerinde muhafaza eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.